Anton Çehov Maske Seslendiren Akın Altan Yardımseverler Derneği'nce X kulübünde bir maskeli balo ya da kasabanın genç kızlarının deyimiyle eşler balosu düzenlenmişti. Saat gecenin 12'siydi. Dans etmeyen, yüzlerine maske takmamış birkaç aydın, beş kişiydiler. Okuma odasındaki büyük masanın çevresinde oturmuşlar, burunlarını, sakallarını gazetelerin arkasında saklayarak okuyorlar. Kimisi de hafiften kestiriyordu. Başkent gazetelerinden birinin muhabiri olan liberal görüşlü bir bayın diyişine göre, aydınlar burada düşünce üretiyorlardı. Büyük salondan Vuyuşka kadrelin ezgileri geliyordu. Garsonlar ayaklarını gümbür gümbür döşemelere vurarak, ellerindeki tabakları şıngırdatarak kapının önünden gelip geçiyorlardı durmadan. Okuma odasındaysa çıt yoktu. Kapalı bir yerden çıktığı belli, pes perdeden kısıt bir sesin ''Gelin, burası çok rahattır, en iyisi burada oturmak'' dediği duyuldu. Ardından kapı açıldı, içeriye geniş omuzlu, sağlam yapılı bir adam girdi. Sırtında arabacı giysisi, başında tavus tüyü takılmış bir şapka, yüzünde maske vardı. Onun arkasından maskeli iki bayan, eli tepsili bir garson daha girdiler. Tepsiye iri karınlı bir likör sürahisi, Üç şişe kırmızı şarap, birkaç da bardak konmuştu. Önden giren erkek, ''Görüyorsunuz, içerisi daha serin.'' dedi. ''Oğlum tepsiyi masaya bırak. Bayanlar lütfen oturun. Okuyan baylar, bize biraz yer açar mısınız? Şimdi bunun sırası değil.'' Böyle dedikten sonra ayakta şöyle bir sallandı, eliyle masadaki dergileri yere süpürdü. ''Tepsiyi işte şuraya koy. Baylar, biraz geri çekilin lütfen.'' ''Gazeteyle siyasetle uğraşmanın tam zamanını bulmuşsunuz. Hadi bırakın okumayı.'' Aydınlardan biri gözlüğünün üstünden maskeli adama baktı. ''Biraz yavaş konuşmanızı rica ederim. Burası içki salonu değil, okuma odasıdır. Böyle bir yerde içki içemezsiniz.'' ''Neden içemezmişiz? Masa mı sallanıyor yoksa? Tavan mı çökecek? Tuhaf değil mi? Hadi artık. Bizim fazla vaktimiz yok. Baylar okumayı bırakın.'' ''Okuyacağınız kadar okumuşsunuz. Tamam artık. Yeterince bilgilendiğiniz anlaşılıyor. Ayrıca fazla okursanız gözleriniz bozulur. Daha da önemlisi, ben böyle istiyorum anlaşıldı mı?'' Garson tepsiyi masaya bıraktı. Peçeteyi koluna asarak kapının yanında dikildi. Bayanlar bardaklarına kırmızı şarap koyarak içmeye başladılar. Tavuz tüylü adam kendine likör doldururken, ''Şaşılacak şey. Yeryüzünde gazeteleri içkiye üstün tutan akıllı insanlar da varmış.'' dedi. Ancak ''Anladığıma göre sayın baylar, sizler içki içecek para bulamadığınız için okumaya düşmüşsünüz.'' ''Öyle değil mi?'' ha! <gülüyor> şunlara bakın okumayı seviyorlarmış, sevsinler sizi.'' ''Peki ne yazıyor bu gazetelerde?'' ''Gözlüklü Bey, siz söyler misiniz, hangi gerçekleri öğreniyorsunuz bunlardan?'' ha! <gülüyor> hadi canım sen de, gösteriş yapmayı bırak da şuradan içki al.'' Böyle dedikten sonra yerinden kalktı. Gözlüklünün elindeki gazeteyi çekip aldı. Beriki kızarıp bozardı. Şaşkın şaşkın arkadaşlarına baktı. Ötekiler de ona. Sonra öfkeyle ''Kendinizi unutuyorsunuz sayın bayım'' dedi. Okuma odasını meyhaneye çevirdiğiniz yetmiyormuş gibi şimdi de başkasının elinden gazetesini kapıyorsunuz. Buna izin veremem. Karşınızdakinin kim olduğunu biliyor musunuz? Ben banka müdürü Jestiyakov'um da kim oluyor? Vız gelir bana. Gazetenizin de değeri işte şu.'' Böyle diyerek gazeteyi paramparça etti. Jestiakov dondu kaldı. ''Baylar bu ne biçim iş? Nasıl böyle bir şey yapabilirler? Anlamıyorum.'' Maskeli adam ''Ha, şuna bakın, öfkelendiler.'' diyerek güldü. ''Aman sizden çok korktum. Dizlerimin bağı çözüldü.'' ''Hey.'' ''Beni dinler misiniz? Artık şakayı bırakalım. Sizinle çene yarıştıracak değilim. Hanımlarla hoşça vakit geçirmeye geldim. Onun için fazla uzatmadan çıkın buradan. Hadi yolunuz açık olsun. Bay Belebuhin, sen de çek arabanı. Yallah!'' ''Ee, niye öyle suratını ekşittin? Çık!'' dediğime göre çıkacaksın. Hadi, elini çabuk tut. Yoksa hiç belli olmaz ense köküne bir tane patlatırım. Yetimler Bankası beznedarı Belebuhin kızarıp bozardı, şaşkın şaşkın omuz silkti. Bu ne biçim iştir arkadaşlar? Vallahi ben bir şey anlamıyorum. Saygısızın biri paldır küldür içeri dalıyor, sonra da bize söylemediğini bırakmıyor. Küsta. Tavus tüylü erkek yumruğunu masaya öyle hızlı vurdu ki, tepsideki bardaklar çangırdadı. Ne? Küstah mı? Bunu kime söyledin sen? Benim maskeli gördün diye aklını eseni söyleyebilir misin? Seni mıymıntı seni. Madem çık diyorum, defolup gideceksin. Banka müdürü müsün nesin? Hemen buradan çek arabanı. Evet, evet, hepiniz çıkın. Sizin gibi sünepeleri gözüm görmesin. Hadi, yıkılın karşımdan. Heyecandan gözlüğünün camları bile terleyen Jestiyakov, Bak. ''Sana göstereceğim. Şimdi görürsün.'' dedi. ''Hey! Görevliyi çağırın buraya.'' Bir dakika sonra yakasında mavi kurdele takılı, dans etmekten bitkin düşmüş, kısa boylu, kızıl saçlı disiplin görevlisi okuma odasına girdi. Durumu görür görmez, ''Lütfen dışarıya çıkın. Burada içki içilmez.'' dedi. ''Büfe şuradadır.'' Maskeli adam bu sefer ona döndü. ''Sen de kim oluyorsun? Sana bir şey soran mı var?'' Bana sen diyemezsiniz. Önce bunu bilin. Buradan hemen çıkacaksınız. Bak azizim, sana bir dakika süre tanıyorum. Buranın düzen sorumlusu olduğuna göre şu maskaraların koluna gir de onları çıkar. Burada başkalarının bulunması yanındaki bayanların hoşuna gitmiyor. Hanım arkadaşlarım çok sıkılıyorlar. Ben onları doğal durumlarıyla görmek istiyorum. Jestiakov, anlaşılan bu abana kendini ahırda sanıyor. Çağırın buraya yefsrat sipiridon içi diye bağırdı. Kulübün her yanından Yevstrat Spiridonich! Nerede bu Yevstrat Spiridonich?'' sesleri duyulmaya başladı. Yaşlı bir adam olan üniformalı emniyet amiri Yevstrat Spiridonich olay yerine gelmekte gecikmedi. Ürkütücü gözlerini belertip pomatlı bıyıklarını oynatarak ''Buradan hemen çıkmanızı rica ediyorum'' dedi hırıltılı bir sesle. Tavus tüylü erkek keyifli bir kahkaha attı. ''Aman! Korktum!'' ''Vallahi çok korktum. Gözüm çıksın ödüm patladı. Şunun bıyıklarına bakın. Kedi bıyıkları gibi. Gözlerini de nasıl belertmiş. Ha ha ha.'' Yeşrat Spiridonic hırsından titreyerek var gücüyle bağırdı. ''Fazla konuşma. Çık dışarı bakayım. Yoksa seni yakandan tuttuğum gibi atarım.'' Okuma odasında akıl almayacak bir gürültü koptu. Kırmızı kesilen bir suratla yerinde tepinen Yevstrat Spiridonich bağırıyor, Jestiakov bağırıyor, Belebuhin bağırıyordu. Aydınların tümü seslerini yükseltmişlerdi ama hepsininkini maskeli erkeğin boğuk pes perdeden gür sesi bastırıyordu. Bu gürültü patırtı sonucunda dans durdu, toplantı salonundakiler okuma odasına akın ettiler. Yevstrat Spiridonich işin ciddiyetini göstermek için oradaki bütün polisleri başına topladı. Hemen tutanak tutmaya koyuldu. Maskeli erkek onun tutanak yazdığı kağıda parmağıyla dürterek ''Yaz bakalım yaz'' dedi. ''Şimdi benim gibi bir zavallının durumu ne olacak? Meğer ne bahtsız bir adammışım. Bu kimsesiz yetimi niçin mahvetmeye çalışıyorsunuz?'' ha. <gülüyor> <gülüyor> ''Eee nasıl? Tutanak hazır mı? Hepiniz imzaladınız mı onu?'' Hey! Şimdi bakın öyleyse. Bir, iki, üç. Adam yerinden doğruldu. Bedenini dikleştirerek yüzündeki maskeyi sıyırıp attı. Açıkta kalan sarhoş yüzünün oradakilerin üzerinde bıraktığı etkiyi bir süre hayran hayran izledikten sonra kendini bir koltuğa bıraktı. İşten gelen bir neşeyle kahkahayı bastı. Etki gerçekten korkunçtu. Aydınlar sararıp solarak büyük bir şaşkınlık içinde bakıştılar. İkisi enselerini kaşıdı. Yevstrat Spiridonic, bilmeden budalalık yapanların tavrıyla suçlu suçlu öksürdü. Bütün bu şamatayı koparanın, soylu bir aileden gelme, fabrika sahibi milyoner Piatigorov olduğunu gözleriyle görmüşlerdi. Piatigorov, çıkardığı rezaletler yanında, iyilikseverliğiyle de tanınan, yerel gazetelerin yazdığı gibi, Eğitim işlerine gösterdiği ilgi herkesçe bilinen adamdır.'' Piatigorov kısa bir suskunluktan sonra "He ee, şimdi bizi yalnız bırakacak mısınız?'' diye sordu. Aydınlarla bütün toplananlar tek sözcük söylemeden, ayak uçlarına basarak sessizce okuma odasından çıktılar. Piatigorov onların arkasından kapıyı sürgüledi. Dışarı çıktıklarında Yevstrat Spiridonic okuma odasına şarap getiren garsonu omuzlarından sarsarak sesini fazla yükseltmeden ''Adamın Piatigorov olduğunu bildiğin halde niçin bize söylemedin?'' dedi. ''Kendisi böyle istedi efendim. Kendisi böyle istemiş. Şu hınzırın söylediğine bak. Seni bir ay kodese tıkarsam görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Yıkıl karşımdan! Dürzü!'' Sonra aydınlara döndü. ''Size de ne diyeceğimi bilmiyorum baylar. Durup dururken bir sürü patırtı çıkardınız. On dakikalığına onu yalnız bıraksanız dünya mı yıkılırdı? Şimdi bütün işleri berbat ettiniz. Of baylar, baylar. Beni ne duruma soktuğunuzu biliyor musunuz? Böyle şeylerden hiç hoşlanmam. Aydınlar şaşkın, üzgün, süt dökmüş kediler gibi oracıkta dolaşıyorlar, uğursuz bir şeyin tepelerinde döndüğü sezgisiyle seslerini yükseltmeye cesaret edemiyorlardı.'' Adamların karıları kızları da Piatigorov'u kızdırdıklarını bildikleri için her biri bir köşeye sinmişti. Az sonra sessizce evlerine dağılmaya başladılar. Piatigorov okuma odasından çıktığında gecenin ikisi olmuştu. Adam öylesine sarhoştu ki yürürken iki yana yalpalıyordu. Salona varınca çalgıcıların hemen yakınında bir yere oturdu. Müzik sesleri arasında uyuklamaya başladı. Az sonra da başı acınacak biçimde yana düştü. Korkunç bir horultu verdi. Görevliler çalgıcılara işaret ettiler. ''Bırakın çalmayın. Yegor Niliç uyusun.'' Belebuhin milyonerin kulağına eğildi. ''Sizi evinize götürmeme emreder misiniz?'' Piatigoro yanağını konan bir sineği üfürüyle kovmak istercesine dudaklarını kıpırdattı. Belebuhin yeniden adamın kulağına eğildi. ''Sizi evinize götüreyim mi? Ya da söyleyeyim, arabanızı hazırlasınlar.'' Ne? Ne dedin? Kimi? Ne istiyorsun? Evinize uğurlayayım sizi. Uykunuz gelmişti. de. He? Eve mi? İyi olur. Gideyim artık. Hadi. Götür beni buradan. Belebuhi'nin yüzü sevinçle parladı. Hemen Piyatigoroğu yerinden kaldırmaya davrandı. Öteki aydınlarda yardıma koştular. Sevinçle gülümseyerek soylu aileden gelme milyoneri koltuklayıp, Büyük bir dikkatle arabasına bindirdiler. Jestyakov zengin fabrikatörü arabasına yerleştirirken, ''Bunca insanı tongaya bastırmak için gerçek bir artist olmak gerekir.'' dedi. ''Büyük bir yeteneğiniz var. Ben ne yalan söyleyeyim, başarınıza hayran kaldım, Yegor Niliç. Hala içimden gülmek geliyor. <gülüyor> Biz de durumu anlayamadık.'' ''Boş yere bir sürü gürültü kopardık. <gülüyor> İnanır mısınız, tiyatroda bile böylesine gülmemiştim. Gülünç bir duruma düşürdünüz bizi. Bu geceyi ömrüm boyunca unutmayacağım.'' Aydınlar Piyatigorova uğurladıktan sonra daha bir neşelendiler. İçleri iyice rahatladı. Jestiakov kıvançla ''Giderken bana elini uzattı.'' dedi. ''Demek ki kızmamış. Bu duruma göre başımıza bir şey gelmeyecek.'' Yestrat Spiridoniş de rahat bir soluk aldı. Aman öyle olsun. Alçağın namussuzun biridir. Ama ne yaparsınız ki? Veli nimetimizdir. Adama başka türlü davranamazsın. Son